Luka 22. Bölüm Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkahinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan on ikilerden biri olup İskariot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkahinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla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 Gidin fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın. Diyerek önden gönderdi. Ona, Nerede hazırlık yapmamızı istersin? Diye sordular. İsa onlara, Bakın, Dedi, Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? Diye soruyor. Ev sahibi size üst katta, döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın. Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular. Ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu. Ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeği çok arzulamıştım. ''Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim.'' Sonra kaseyi alarak şükretti ve ''Bunu alın, aranızda paylaşın.'' dedi. ''Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.'' Sonra eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. ''Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.'' dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. ''Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline.'' Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara ''Ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever ümvanını yakıştırırlar.'' dedi. ''Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun.'' Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki, egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta oturarak, İsrail'in on iki oymağını yargılayasınız. Simun, Simun, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Simun İsa'ya, Ya Rab, ben seninle birlikte zindana da, ölüme de gitmeye hazırım, dedi. İsa, ''Sana şunu söyleyeyim Petrus. Bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını üç kez inkar edeceksin.'' dedi. Sonra İsa onlara ''Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu?'' diye sordu. Hiçbir bir eksiğimiz olmadı.'' dediler. O da onlara ''Şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın.'' dedi. ''Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim. Yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor. O, suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir.'' ''Ya Rab, işte burada iki kılıç var.'' dediler. O da onlara ''Yeter.'' dedi. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, ''Dua edin ki ayartılmayasınız.'' dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. ''Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.'' Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara ''Niçin uyuyorsunuz?'' dedi. ''Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız.'' İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri, Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa Yahuda dedi. İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca "Ya Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İçlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, ''Bırakın, yeter!'' dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa, üzerine yürüyen başkâhinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. ''Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz?'' Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. İsa'yı tutukladılar. Alıp başkahinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek ''Bu da onunla birlikteydi.'' dedi. Ama Petrus ''Ben onu tanımıyorum kadın.'' diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri ''Sen de onlardansın.'' dedi. Petrus ''Değilim arkadaş.'' dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla ''Gerçekten bu da onunla birlikteydi.'' dedi. ''Çünkü Celil Elidir.'' Petrus, ''Sen ne diyorsun bir adam anlamıyorum.'' dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rabb arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rabbin kendisine, ''Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı gözaltında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, ''Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?'' diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona Sen Mesih sen, söyle bize Dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi Yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Diye sordular. O da onlara, Söylediğiniz gibi, ben oyum. Dedi. Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var? Dediler. İşte kendi ağzından duyduk.